E, merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. E, Günün ve Güncel Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Hüseyin Kıran, yazar ve şair. Ben de konuk okur olarak <gülüyor> bugün İpek Bozkaya, Seva Şahin'in öğrencisiyim. Aynı zamanda kendi çapımda iyi bir Hüseyin Kıran okuru olduğumu düşünüyorum. Evet, biz de iyi bir okur olduğunu düşündüğümüz için zaten e, bugün İpek'le birlikteyiz. Bugün e, Hüseyin Bey konuğumuz ve kendisiyle iki program yapacağız. Bu ilk programda İpek bizlere eşlik edecek. Kendisi daha önce e, Hüseyin Kıran'la e, çok iyi bir söyleşi gerçekleştirmişti İstanbul Artı Nefes ve iyi bir okur gerçekten. O yüzden bugün hem okur hem yazarı birlikte örlüyoruz. Ne mutlu bize. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim, Peki, sağ olun. sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, nereden başlayalım? Biyografisini... <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, biyografiyle başlayalım. Tamam. Ee, Hüseyin Kıran 1965 Amasya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. Üniversiteden politik nedenlerle ayrılmak zorunda kaldı. Yine aynı nedenlerle 10 yıl hapis yattı. İki kız çocuk babası İstanbul'da yaşıyor... Yazarın diğer kitapları Madde Kara, Şiir, Metis Yayınları'ndan 2004 yılından. Resul Roman, Metis Yayınları 2006. Gecede Giden Roman, Ayrıntı Yayınları 2011. Benim Adım Meleklerin Hizası'na yazıldı Roman, Ayrıntı Yayınları 2013. Ve Küstah, Şiir, İkaros Yayınları 2014. Ve son romanı daha Yolunda Karanlık Birikiyor, 2016'da Sel'den çıktı. <gülüyor> yani şimdi ben dil meselesinden başlamak istiyorum öncelikle. Ee, Suinkerin romanlarının meselesi Okuyanı e, ilk daha ilk sayfadan maruz bıraktığı dille başlıyor. E, dille bir sarsma e, yaşıyor Okur, sarsılma yaşıyor. E, bu dil huzursuz edici, tekinsiz, ürpertici, e, ürpertici travmatik hatta bazen hı hı. bir dil. E, Okuyana kolayca yaklaşabileceği bir perspektif sunmuyor e, çünkü alegorik. Hı hı. Ee, yeni ifade kalıpları geliştiriyor, yeni dilini kurarken, ee, yeni bir dil kurma çabası içinde sözün anlamını zorluyor. Ee, siz de şiirinizde şey diyordunuz, dillerini bildiğim insanlar bana berrak bir hayat yaşatmadılar. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Buradan hareketle ben şeyi soracağım şimdi, yeni bir dil e, ve çünkü yeni bir insan gerektiği için yeni bir dil. Böyle mi? Deriz. Şimdi tabi dilin bir, bir yaptığı bir iş var. İşle, işlevli bir şey o. Edebiyat içinde de öyle. Ee, normalde gündelik kullanımda da öyle ve insan temelde dilsel bir varlık. Sen söylerken güzel bir şey söyledin. Ee, maruz kalma. Şimdi yeni bir dile maruz kalıyoruz. Türkçenin içinde. Türkçenin içinden keşfedilmiş. Anlaşılmaz değil. Başka bir değil. Başka bir dil değil ama e, çok farklı bir e, ...bilme biçimine, başka bir insan olma biçimine... ...başka bir algı biçimine tekabül edeceği şekilde... E, ...yeni bir dil. Bu apaçık okura bir saldırı. Okurun bilincine, zihnine bir saldırı. Okurun e, bir anlamda eleştirilmesine yönelik bir... ...tercihtir, apaçık bir tercihtir. Okur derken ben de bir okurum. Yani hani birilerini dışlaştırarak söylemiyorum ama... ...mevcut verili bilinçsel durumlara yönelik bir saldırı ve eleştiridir. Temelde söylemek istediğim, ya, yaptığım şeyin tam, temeli bu tam olarak. E, şimdi ben açıkçası... Ee, ...var ola giden hayatımızdan memnun bir insan değilim. Ee, dolayısıyla bunun da değişmesi gerektiği yönünde bir düşüncem var. Ee, ve bu dil içinde işleyebilen bir yapıdan bahsediyoruz, insan olmaktan bahsettiğimizde. Ee, dolayısıyla dilin kendisine bir saldırı, okurun bilincine bir saldırı oluyor. Dolayısıyla ben okuru veri almıyorum, okuru değiştirmek üzere yazıyorum. Müdahale aslında. Bu. Müdahale, evet bir Okun, müdahaledir. Okuma alışkanlığı. O konuda, da, evet okuma alışkanlığına, insan olma alışkanlığına, düşünme alışkanlığına, bilme hissetme alışkanlığına, bunların hepsi klişeler haline dönüşmüş şeyler ve gerçek varlıklar olmaktan çıkmış, kendi klişeleri içinde, kendi basit işte burjuva kap dedim tarafına oluşturulmuş akarlar içinde e, çok da kolayca ikna olarak kendi kendini ikna ederek yaşayan varlıklara dönüşmüşler. Dolayısıyla ben onlarla bir mücadele içindeyim tam da mesela budur. Bu yüzden bu dil böyle ve daha da olmasını da isterim. Yani böyle böyle çalışmak istiyorum. Bu bir eleştiridir. Yani var, var, ola, giden, da, var ola giden edebiyata da, var ola giden bilinç biçimlerine da, de, var ola giden de. hayata da e, karakter diye taşıdığımız içinde bulunmaya çalıştığımız bu ilişkilenme biçimlerine, bu e, yaşama metotlarımıza da bunlara bir eleştiridir. E, dolayısıyla benim e, dille ilgili meselemin temelinde... ...tam da işte başka bir dünya talebim yatıyor ve bu verili okurum yani bu şimdi böyle kabalık etmek istemiyorum... ...başka arkadaşlar başka türlü yapıyor biliyorum. Ee, okurla bir uzlaşma, okuru kazanmaya çalışma, hayır okuru değiştirmeye çalışıyorum, Sempatik çok açık. Sempatik görünme. Sempatik görünme ve okurun bilinci içinden çok kolay e, metinler kurma. Metin kurmak büyük bir mesele değil istiyorsanız o yapılabilir bir şeydir gerçekten. Hatta demin konuştuk işte dışarıda teknikleri var, öğretilebilen bir şey... E, ama burada yani benim kendimce e, sahip olduğum bir amaç var. E, dolayısıyla bir hareket perspektifim var. Ve ona uygun bir çalışmadır bu. E, dolayısıyla bilinçli bir şey. Yani sadece böyle alegorik metin yazayım da çok karmaşık olsun falan gibi bir şey değil. Ben değişim talep ederek bunu yapıyorum. E, tem temelde de eleştirel de metinler bunlar fark edeceğiniz gibi. E, dolayısıyla e, memnunsanız her vesileyle söylüyorum. Başka vesilelerle de söyledim. Kendinizden, ola giden hayattan, mevcut insan olma hallerinden memnunsanız benim metinlerimde işiniz yok. Eğer değişmek istiyorsanız, bir mücadelenin parçası olmak istiyorsanız o zaman evet bu dil böyle ve bu dille birlikte siz de hatta kendi yeni dillerinizi getirin ve bu savaşı hep birlikte götürelim. Çünkü insan olmanın bu hali artık işlemiyor bana göre. Zaten ilk sayfadan itibaren okurla bir sözleşme yapıyor gibi. Hani benim dilim bu. Bunu kabul edecekseniz devam edelim etmeyeceksiniz. Siz kendi okuma alışkanlıklarınıza devam edin gibi. Bence uygun. Evet, bir müdahale. Bu müdahale e, tabii beraberinde anlam meselesini de e, getiriyor. Yani dil söz konusu olduğunda ve dili yeniden kurarken hani anlatmak da bundan bağımsız düşünülemez. Ve e, sizin metinlerinizde e, ben bunu çok önemli ve e, değerli buluyorum kendi adımı. E, anlam her seferinde kendisini yok ederek kuruyor. Yani burada söylemek istediğim şey postmodernizm gibi, gibi bir şey değil. Değil, yani. ben açıkça modernistimdir. Evet, çok açık modernistsiniz ve bu da güzel bir Projem şey bence. <gülüyor> güzel bir proje. Zaten en büyük yazarlar modernist yazarlardır yani. Umarım öyle. <gülüyor> <gülüyor> ve bu hani biraz önce söylediğiniz karşı durmak var olan yaşam şekillerine kodlara dayatılan her şeye dolayısıyla bu. Anlamı oluşturan bu kodları da bozmayı Beraberinde getiriyor Ve her seferinde e, Yani yok olan bir şeyden Siz yeni bir anlamı Üretiyorsunuz ve bu Üretmek meselesinin de Önemli olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma Sizin edebiyatınızda çünkü bu Emekle ilgili bir şey yani üretilen Ve hani daha önce de konuşmuştuk Sizin kendi metinlerinizde de var Bu bir işçilik yani ağır işçilik Hem de o dil işçiliği ee, ...o zanaatikarlık... ...şimdi evet zanaat... ...denebilir gerçekten işin... ...kendisinin yapılmasına... Ee, ...eğer masa ile ilgili mesele... ...konuşulacaksa... Ee, ...şöyle... ...yani kolayca... ...hani böyle hızlıca yazılabilen... Hı -hı. ...metinler değil dolayısıyla her bölüm için... ...ben aşağı yukarı bir kitaba... ...ortalama harcanacak kadar emek harcıyorum... Ee, ...şimdi bu şu yani... ...söylediğiniz şeyi çok iyi anlıyorum ben sizin de... Ee, da biraz da böyle karanlık da bir tarafı var bu hani evet. yazma işinin gerçekten hani birebir karşılığını bilmediğim alanları da var ee, şimdi başladığınız yerde boş sayfa ile karşı karşıyasınız kafanızda bir tasarım var genel bir tasarım bu ee, birebir ne yazacağınıza ilişkin çok apaçık bilgilere sahip olmuyorsunuz ben olmuyorum bilmiyorum alan varsa ee, ama çalıştıkça metin kendisi bir kuvvet alanı oluşturmaya başlıyor ve sizi gerçekten kendi hizmetine kendi ee, ...varoluş alanına doğru götürmeye başlıyor... ...ve daha sonra metin kendisi bir kuvvet alanı olarak... ...yükselmeye başlıyor. Metin ortaya çıkana kadar... E, ...aslında kendi metin gerçekliğini... ...biraz da kendisi kuruyor. Bu nasıl oluyor? E, tabii ki benim bilincimde bir karşılığı var... ...ama bu... E, ...benim bilincim dediğim şey benden ibaret bir şey değil. Tabii. E, genel bir toplumsal, da zaten toplumsal bir varlığı... ...hani bu apaçık bir şeydir... E, ...ve toplumsal olan şey de... ...tarihseldir de aynı zamanda. Yani işte binlerce yıl diyeceğiz çok az kalacak çünkü e, işte ilk ayadikilen insandan bugüne iki milyon yıllık bir geçmiş var büyük bir hafıza bu aynı zamanda e, işte son 10-12 bin yıldır filan yerleşik yaşam devam ediyor işte yerleşik kültür yazılı kültür daha bile yakın değil mi yanlış bilmiyorsam Sümerlerle filan başlıyor. İşte bütün ama bu geçmişin birikiminin bilincinin ben bir şekilde bu metinlere sızdığını işlediğini ve bu metinlerin böyle hem kendini savunduğunu hem kendini gerçekleştirdiğini filan düşünüyorum bir taraftan. Ama bu çok açıklanabilir hani Tabii burada değil. böyle savunabileceğim şeyler <gülüyor> değil. Ee, ama böyle metnin kendi kuvvetleri var. Ve sen bu çalışmanın içindeyken şunu düşünebilirsin sadece ben öyle yapıyorum. Yani bu anlaşılabilirliğin sınırının bu tarafında kalmalı. Çünkü sonsuz bir alan. Hani bazı şiirler okuyoruz mesela herhangi bir anlama tekabül etmiyor artık. Belki ilişki de kuramıyorsun. Bence estetik değil. Tam o noktada. Estetik barajın bu tarafında kalmak yani anlaşılabilir olmak da her zaman bir tedirginlik konusudur. Olmalıdır da bana göre. E, o başarılamayınca çünkü amaçlanan şey de başarılamıyor. Çünkü ben bunun okunmasını isteyerek yazıyorum. Hani ben yazıyorum e, tamamen kendi ihtiyaçlarım için yazsam bunu bastırmam. Evet. Bu kadar basit. Ben insanlarla bir ilişki içinde bulunmanın bir yöntem olarak evet. bunu kullanıyorum. Ve bir müdahale yöntemi olarak kullanıyorum. Dolayısıyla yani onları zorlamak ama tabii ki yani yok saymamak elbette o bilinçlerle benim bir meselem var. Ben mesela talep ettiğimiz şey nedir? Özgürlük müdür bilmiyorum. Yani özgürlük olsa gerek. Öyle bir şey işte talep ediyoruz genel olarak. Bunun tek başıma kurulamayacağını düşünen, toplumsal bir ortam sorunu olduğunu düşünen beni şekillendiren her şeyin başkaları tarafından da oluşturulduğunu ve onlarla ilişki içinde ancak bunun mümkün olduğunu düşünen bir insanım. Dolayısıyla başka insanlarla, başka bilinçlerle benim bir meselem var. Dolayısıyla onlarla ilişki kurma zeminini hiçbir zaman yitirmemem gerekiyor. Bunun hesabını yaparak çalışıyorum. Ya metinler kendileri çok farklı varlıklar. Yani evet, varlıklar. Yaratıcı, <gülüyor> yazarlık yaptığınızda hissedeceğiniz bir şeydir. Kendi kuvvetleri var. Bize karşı da çalışıyorlar. Ben çünkü Mesela son romanı Dağ Yolu'nu sadece basit bir fikir üzerinden düşünüyordum ve sadece şuydu kafamdaki yani bir adam doğaya doğru gider, bütün işte bilincinden kültürel olarak oluşmuş her şeyinden kurtularak en sonunda inorganik doğaya dönüşür, ölür yani. Hikaye buydu benim için yani ilk başladığım yerde böyle bir insan yazmak istiyordum ama ortaya Elçi Yakup diye bir adam çıktı işte bir sürü yapı sökümü işte iktidar sökümü bilmem ne çıktı bir sürü şey çıktı. Dolayısıyla çok o konuda yani hani kendime güvenerek bir yerden konuşuyorum ama e, tabii ki masada dersimizi alıyoruz. Yani. <gülüyor> Estağfurullah. Ben şimdi bir ara verelim Hı? isterseniz tamam. ne çalalım ne istersiniz? Bir aman nof benim için iyidir. Ben Hüseyin Kıran kişilerinde yine öne çıkan beden, bilinç ve ben ve öteki kavramları üzerinden gitmek istiyorum. Hüseyin Kıran'ın kişilerinde karakter sevmiyor. Karakter dememizi sevmiyorsunuz sanırım. Çünkü ortada bir karakter bir <gülüyor> evet. yok onun için. Kişi diyelim o yüzden. <gülüyor> Bilmiyorum. Varlık demek bana varlık şey geliyor. Varlık diyor. demek. Çünkü kahraman hiç değiller. Evet, kahraman bana hep varlık. De. Kahraman değiller. antik kahraman hiç değiller. Değiller aslında. Kişi ee, evet. epik zamanlarda yaşamak isteyen bir adamım ama yani hal evet. bu olunca mecbur bunun karşılığı bu. Bugünkü evet. insanın aslında bunlar alegorileri bence yani çok Evet, doğru. Çok olmadık şeyler yazdım, yazdığını düşünmüyorum. Evet. O zaman Senkiran'ın varlıkları değil... <gülüyor> ama yani Biraz şimdi lafını kesiyormuş gibi oldum ama o ilk bölümde söylediğiniz şey çok doğru. Yani metnin kendisinin de bir varlık halini alması. Dilin kendisinin. Dilin kendisinin evet. varlık haline alması. Dur. Kendi kuvvetlerini yaratması. Evet. Biraz böyle aslında o metindeki tüm unsurlar. Hani sizin edebiyatınızı farklı kılan biraz böyle bir şey. Hani normalde klasik bir edebi metinde hani dediğin gibi karakter olur, kurgu olur, mekan olur, evet. yer olur falan ama. Burada sanki hepsi dil gibi. Hepsi karakterle de, kurguda Evet. Ve kendi evrenleri var. Evet. Yani onların e, işte çoğunun adı yok zaten evet. uzun bir süre. Adları olsa da aslında bu başka bir şeye tekabül edebiliyor. Bunu da e, konuşuruz. E, bu metnin kendi kuvvetlerini yaratırken kendi unsurlarını da yaratması. İşte dilden yola evet. çıkarak. E, bu zaten çok modernist bir şey gerçekten. E, bu sizin işte İpek'in de söylediği gibi ben, öteki sanırım Hı. oradan devam etmek istiyordun. E, ben mi? şeyden bahsetmek istiyorum. Bu yarılma. Hı hı. Kendini, beni ve ötekini keşfedip e, bir yarılma yaşıyor. E, roman kişileri kendi gerçeğini toplumsal norm sistemlerine göre düşündükçe bir bilinç dışına sahip oluyor. Ve bu bilinç dışından e, bize sesleniyorlar aslında. Hı hı. E, toplumda adaptasyon sorunu... E, bu yarılma yaşandıkça da toplumda adaptasyon sorunu, yabancılama ve yabancılaşma yaşayan kişiler oluşmaya başlıyor. Ee, gecede giden için şey diyordu, ne insan ne hayvandır. Bu da bu ben ve ötekinin tanımlaşması hı hı. sanki. Ee, Resul de bilinçten kurtulmak için başkalarının bedenlerinde, başkalarının düşüncelerinde onların zihninden bakarak yaşamaya çalışıyor. Ee, gecede giden de, de toplumdan kaçarak kendine sığınacak bir yer arıyor. E, Ruhi Bey'de de e, insan biçimli varlığın dışına çıkmak için oksijenden kurtulmayı deniyor Hı -hı. mesela. E, böyle baktığımızda bu bilinç ben ve ötekine ne diyebiliriz? Yani şimdi en başta söylediğim şeyi tekrar edeyim. E, ben toplum oluşu veri almıyorum. İnsan Hı -hı. oluşun kendisinde aslında veri almıyorum. Hı -hı. Yani bu çok bana m, yapıntı bir şey gibi geliyor ve bu çok değiştirilebilir bir şey. İnsan çok plastik bir varoluşa sahip. Farklı farklı koşullarda çok farklı tepkileri tabii ki temel arketipleri var hepimizde geçerli olan bir insan olma hali var ama onların bile bir kuruluş bir evrimsel sürecin üstünden oluştuğunu düşünüyorum ve e, bu tabii evrim meselesini hani biz savunan falan insanlarız ama çok parlak bir evrimsel süreç yaşamamışız gibi geliyor bana. E, dolayısıyla yani bugün içinde bulunduğumuz geldiğimiz aşamaya ben ileri bir aşama demem. Bu oldukça ileride bir çürüme aşaması gibi geliyor bana. Mevcut insan oluşun kendisinin çok iyi durumda olmadığını, açıkçası propaganda edilemeyeceğini, savunulamayacağını falan düşünüyorum. Şu anki yaşaya giden varoluş biçimimizin. Dolayısıyla yani bu bununla yüzleşmenin bir yöntemi olmak gerekiyor. Bununla mücadele etmenin bir yöntemi olmak gerekiyor ve artı bunu değiştirmenin de bir yöntemi olmak gerekiyor. Şimdi bu değiştirme işlerine girmeye başladığınızda elinizde neyi değiştireceğinize ilişkin çok somut veri olması gerekiyor. Dolayısıyla yani insana böyle övgüler düzen onun bütün normal bugünkü temel akarları üzerinden yazılan edebiyatla benim öyle çok fazla bir alışverişim işte tam da bu yüzden yok. Ben bu tasfiye edilesi varlığın ortaya çıkartılması için çalışıyorum daha ziyade. Elimizde ne var bunu tasfiye edelim bundan kurtulalım ve kendimize yeni bir insan olma imkanı belki insan demeyeceğiz artık yeni bir varlık oluş alanı oluşturalım. Dolayısıyla edebiyatın temelde çalıştığı yer bana göre budur. Yani yeni bir varoluş alanına doğru giderken bize rehberlik eğer edebilecekse etsin. Ama bunu yapamayacaksa yani çünkü yeni fikirler yeni sosyal ilişkilerden doğar. Yeni ekonomik ilişkilerden doğar. Yeni düşünce biçimlerini üreten etkileşimlerden doğar. Yani felsefeden doğar. Yeni teorik alanlara, araçlara sahip olmamız gerekir vesaire. Bunların hepsini edebiyattan beklemek biraz ağır olabilir. O zaman en azından edebiyat bize Alan temizliği yapsın mevcut insanın gerçekten ne kadar çürümüş çökmüş ilişkilerinin kötü çıkarcı yoz, e, yoz e, şimdi ahlak falan gibi kavramlar pek inanmadığım için onları söylemiyorum ama en azından yanlış temellendirilmiş bir varlık olduğunu bize göstersin söylediğiniz şeyler bunlar biraz anlatabiliyor muyum yani belki hani metinler şimdi ben anlatırken metinler birebir bunları karşılamıyor olabilir e çünkü demin de söyledik metnin kendi kuvveti var e benim kendi kuvvetim var. Yani bunların karşılaşmasından ortaya bir şey çıkıyor elbette ama... E, ...bu bir mücadele süreci benim açımdan da. Yani yazma işi hep öyle. E, dolayısıyla... E, ...şimdi kahramanların kendisinin ne kendilerinden... ...ne içinde bulundukları yaşam formundan... ...bedenselliklerinden... ...ne iç yapılarından... ...yani psikoloji demekten hoşlanmıyorum... ...iç yapılarından değil mi? Evet, Memnun olmadıklarını... ...dolayısıyla e, bunlarla bir mücadeleye girdiklerini... E, bir i̇lişki kurmak istediklerinde de yani benim kahramanlarım şey yapamıyor pek fazla. Ee, öteki diye bir şey yok. Hani başkası yok ki ilişki, diyalog evet, yok evet. yani mesela. Diyalog, bir yani. insanların biriyle konuştuğunu falan görmezsiniz. Evet. Ee, çünkü konuşmanın kendisi aslında ne kadar aciz bir şey. Evet. Ee, ne kendimizi gerçekten ifade edebiliriz. Çünkü çok böyle kısıtlı bir şey. Yani bir sürü şey akışı vardır orada. Düşünce akışı, arzu akışı e, bilinç arkasında ya da bilerek... E biz bunların hepsini öldürerek sadece bir konuşmayı sürdürürüz. Şimdi bunu tekrar etmek, metinde tekrar etmek bana çok matah bir şey gibi gelmiyor. Dolayısıyla benim e, bu da diğer metinlere de bir eleştirim olsun. E, ama aynı zamanda bir yeteneksizlik konusu. Çünkü ben oyun yazmaya çok meraklıyım. Hiç yazamıyorum. Çünkü şey gerektiriyor, karşılıklı ilişki. Diyalar. Onu yapamıyorum işte. <gülüyor> çünkü benim yaşadığım dünyada başkası diye bir şey çok fazla yok. Hani ben ancak merak edersem insanlara eli gösteririm. Genel olarak insan sevmiyorum çünkü. O yüzden karakterler sanki biraz deli gibi... Gibi. Ama bu değil. <gülüyor> gibi desek Deli yeter. <gülüyor> Delim direkt onlar. Deli diyorsak da bu delilik kişiliğin çöküşü olarak değil de... ...hani yeni bir... E, ...tutsaklıktan arınmanın tohumlarını atıyor gibi. Yani... E, bir, ...bir şey o, bir karmaşa. Yani... ...tabii ki yeni bir hal olmaya çalışan... E, ...karakterler de var. İşte Ruhi Bey açık örneği. E, kendiliğinden büyük bir sürecin parçası olmaya doğru kapılanlar da var. El Yakup öyle bir karakter. Yani bir yandan bir anlamda yani baş edemediği için aslında kendisine verilen belki haklarından o yarım yamalak eğitimle ve karşılaştığı sorunlarla ve kendi yüklendiği görevle falan bunları hani doğru bir potada çalışamadığı için bir anda o çok güçlü şeye, alana yani iktidar alanına doğru kendi akışını seyrediyorsun. Yani karakterin çöküşüdür aslında o. Yani bir karakter e, oluşumu değil. Çünkü yani gerçeklikte bağının ne kadar sahici bir zeminde kopabildiğini, evet. çok sahici bir zemin söylediği her şey yapılıyor zaten. İktidarlar böyle kuruluyor ama aynı zamanda bunun karakterimizde hiçbir karşılığı yok. Muhtemelen iktidarları şu an elinde tutan insanlarda da bu iktidar kuvvetlerinin karakter bağ bağlamında hiçbir karşılığı yok. Bunlar zavallı insanlar. Acınası insanlar ve hayatlarımız üzerinde bu kadar yüksek ve büyük... Etkiye sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla bu iktidar meselesinin delilinin ortaya çıkartılması o karakterin ancak kendisinin bir anlamda yok olmasıyla mümkündü. Başına gelen şey budur. Resul apayrı bir bağlam. Gecede giden de gerçekten apayrı bir bağlam ama temel olarak birbiriyle bağlanabilecek e, tiplerdir ya da var oluş biçimleridir demekte evet. de fayda var. Evet buna ikinci programımızda devam edeceğiz. Maalesef ilk programımızın sonuna gelmiş durumdayız. Ee, biz e, İpek çok teşekkür ediyoruz ben sana teşekkür Hüseyin Bey size de çok teşekkür ben ederiz teşekkür ama teşekkür sizinle gerçekten. haftaya <gülüyor> devam edeceğiz. Ee, bitirirken e, ne ile bitirmek istersiniz? Hangi eserinizden bir bölüm okuyalım? Tabii siz hmm. okuyacaksınız. <gülüyor> Resul'den bir bölüme koymak istiyorum Resul. Peki hoşçakalın görüşmek üzere. Gün güçlü bir akıntıdır. O onaforlu girdaplı dönem Dönen geri dönmemeli alt üst olup duran hızlı akıntıya açılan pek çok kapı vardır. O kapılar açılır kapanır, açılır kapanır, açılır kapanır, aralanır ve bu böyle sürer gider. Bu her kapıdan ayrı bir kanala girilir. Ve ki o her kanala girdiğiniz andan itibaren artık o gün içinde izleyeceğiniz, izlemek zorunda olduğunuz sızı içinde yolunuz belli olmuştur. Ne yaparsanız nafiledir ve hiçbir şey yapmamakta sizi dibe batırır. O kanalda önünüze açılan hayatı yaşamak zorunda kalırsınız. O kanalda yerleşik insanlarla onların sizden beklediği duymalı, düşünmeli, yaşamalı, yaşlanmalı hayatı, eyreti sürdürmek zorunda kalırsınız. O bir gününüz belki başka günlere de açılacak önemli bir kapıdır. Eğer öyleyse bilmelisiniz, artık o kanala girmekle orada yaşayanlardan olacaksınız. Böylece her insan günde açılacak o kanalda kalarak yaşamakla yükümlüdür. Kanalı terk etmek bazen ve henüz başlangıçtayken, duvarlar aşılmaz ölçüde yükselmemişken ki bazı kanallar kanyon derinliğine ulaşabilir, mümkündür. Bunu başarmak güçtür ama imkansız değildir. Dizlerimiz ve dirseklerimiz bu hızlı akıntının dışına çıkışta berelenir, örselenir, yaralanırsınız. Ki hayatın tercihi bir kez dahil olduğunuz kanalda kalmanız, sizden beklendiği biçimiyle sürüklenmeyi sürdürmenizdir. Ve öyle kanallar vardır ki kişi artık istese de çıkamaz bunlardan. Üstün çabalar göstermesi yetmez. Yoktur olur. Kaygan oluğundan aşağı doğru bir borunun düşmektir sanki. Kanal dar, akıntı yıldırıcı ölçüde güçlü, nefes almak bile müşküldür.